Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar, İyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızdan devam edeceğiz. Medine'de gelen hükümler ana başlığının 7. bölümünü sunacağız inşallah. Bu bölümde hukuku oluşturan ayetlerin mantığı üzerinde duracağız. Birinci bölüm olarak bugün konuşacağım. Önümüzdeki hafta ikinci kısmını sunacağım inşallah. Bu sunumlardan sonra artık 8 sunumdan sonra yavaş yavaş Medine'deki gelen hüküm belirten ayetleri Bireysel, toplumsal ve devlete yönelik ayetleri tek tek incelemeye başlayacağız ve Medine'de Müslümanlara emredilen gerek haram olarak yapmayın diye emredilen gerek farz olarak bunları yapmanız gerekir diye emredilen konulara gireceğiz ve böylece bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kur'an'da hüküm belirten her ayet Rasul Muhammed tarafından hayatta uygulanmıştır. Bugün. Bu ifadeye karşı çıkacak, hayır böyle olmadı diyecek herhangi bir Müslüman yoktur. Yani Muhammed, Kur'an'da inen ayetleri bir kısmını hayatında uygulamamıştır, hepsine uygulama vakti olmamıştır diyen birisi çıkmayacaktır. Geçmişteki Müslüman ilim adamları da, Resul Muhammed'in Kur'an'ın hüküm belirten bütün ayetlerini hayatında uyguladığında birleşir. Hatta Resul Muhammed'in eşlerinden Ayşe'nin, kendisine sorulan ya Ayşe, Resul'ün ahlakı nasıldı sorusuna karşılık Ayşe'nin, Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı, o yaşayan Kur'an'dı cevabını verdiğini söylerler. Konu gereği önceki bölümlerde de değinmiştik. Ayetler ya oluşan bir olayı tanımlamak, analiz etmek, Hüküm bağlamak üzere indirilmiştir. Ya da gönderilen ayet yeni bir olay doğurmuş, hayata yeni bir yorum getirmiş veya hüküm belirtmiştir. Hangisi olursa olsun, sonuçta Kur'an'da geçen her ayet toplumda yaşanmıştır. Müslüman toplumun yaşamının mimarı Allah. Örneği önderi Resul Muhammed'dir. O gün, Mekke ve Medine'nin tarihine baktığımız zaman, böyle bir tarih Müslümanlar tarafından yaşandıysa, ki yaşandı, bu yaşamın yönlendiricisi, oluşturucusu, geliştiricisi, yani kısaca mimarı Allah'tır. Ayetleriyle Resulullah'ı ve arkadaşlarını yönlendirmiş, onlara kurallar koymuş, onların sapmalarını en iyi şekilde analiz etmiş, yol göstermiş, yaşadıkları hayatta ilgili, gelen eleştirileri yapmış ve düzeltmelerini yapmış ve böylece ayetin ifadesiyle onları olgunlaştırmak, düzeltmek için gereken bütün ayetler gönderilmiş ve ayetin getiride tamamlanmıştır. Böylece bir laboratuvar olarak düşündüğümüz zaman, sosyolojik bir laboratuvar olarak düşündüğümüz zaman Hazirasülün hayatı ve arkadaşlarının hayatı, bir toplumun Ele alınıp bir devlet, bir imparatorluk haline dönüşmesindeki bütün olayları ki Arabistan gibi bir yerden imparatorluk anlayışı nedir diye bilmeyen bir toplumdan bir kişiden başlayarak devlete giden yolu o devletin imparatorluğa dönüşen şeklini en iyi yani şekilde bütün canlı hadiseleriyle hem bireysel hem toplumsal hem de devletin yönetim anlayışıyla ayetler incelemiştir. Bu konu sadece Müslümanlara ilişkin konularda değil. Ayetler putperestleri, Hristiyanları, Yahudileri, diğer toplumları ilgilendirse de asıl da direkt olarak Müslümanlar hedef alınmıştır. Yani bugün ayetlere bakıyorsunuz Yahudiler de inceleniyor, eleştiriliyor, düzeltilmeye çalışılıyor ayetlerde. Hristiyanlarda. Aynı işleme tabi tutuluyor, putperestler de aynı işleme tabi tutuluyor. Ama asıl da bu ayetlerin her birisi gününde Yahudilerle ilişkileri, onların düşüncelerini, Hristiyanlar ilişkileri, onların düşüncelerinin putperestle ilgili düşünceleri, onlarla ilişkileri analiz ederken aynı zamanda ne yapıyor? Müslümanlara hitap ediyor ve Müslümanlara bir hedef gösteriliyor. Bugün bazı Müslümanların bakış tarzındaki o ayetler bizi ilgilendirmez. Onlar Yahudiler, Putperestler, Hristiyanlar hakkında indirilmiştir şeklindeki öz Resul Muhammed devrinde geçerli değildir. Çünkü Allah ne diyordu ayetinde? Onlar yani kimler? Müslümanlar her ayet gelince imanlarını artırır. Yani o ayet Putperestler üzerine de inse, onlarla ilgili de inse, Yahudiler üzerine de inse, Hristiyanlar üzerine de inse, her gelen ayetle müminler imanlarını artırır. O ayeti önce kendi bünyelerine alır, akıllarına alır, beyinlerine alır, kalplerine alır. Onunla hidayeti tazeler ve geliştirir. Artık. Allah ayetlerinde putperest Yahudi, Hristiyan toplumların saptıkları noktaları incelerken, aynı zamanda İbrahim, Musa, İsa'dan söz ederek, aslında bu toplumların geçmişinin İslam'a dayandığını, hangi noktalardan saptığını göstererek, Müslümanlara geleceklerindeki sapma noktalarına işaret etmektedir. Yani burada ince bir nüans var. O ayetler geliyor ama o ayetlerin gelişindeki temel nokta, anlatım noktası asıl da Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestler sapmıştır, yoldan çıkmışlardır, şirkete düşmüşlerdir. Nasıl? Şöyle düşmüşlerdir. Hangi noktalardan, şu noktalardan düşmüşlerdir. Öyleyse bu noktalardan meydana gelen sapmalar Müslümanlara işaret edilerek bakın Musa'dan, İbrahim'den, İsa'dan sonraki toplumlar onlara gönderilen tevhid esaslarından, onlara gönderilen İslam esaslarından şu noktalardan saptı. Dikkat edin, siz de aynı noktalardan sapabilirsiniz. Biz şunu biliyoruz ki hiç şüphesiz İbrahim, Musa, İsa, putperest Arapların, Yahudilerin, Hristiyanların başlangıçta. O nedenle araplar, Yahudiler, Hristiyanlar özellikle İbrahim için o bizdendi diyorlardı. Hatta iddia ediyorlardı. Yahudiler İbrahim Musevi, Hristiyanlar İbrahim İsevi ve putperestler İbrahim Müşikli diyorlardı. Ayet geliyor. O ne Yahudi ne Hristiyan ne de Müşikli. O düpedüz Müslüman'dı diye ayet geliyor Hatırlıyorsunuz. Allah onların bu görüşünü bu ayet ile reddedi. Tertemiz inanca sahip İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya inandığını söyleyen putperest, Yahudi, Hristiyan toplumları inceleniyor. Saptıkları noktalar belirtilerek nasıl küfre girdikleri anlatılıyor. Bütün bu ayetler aynı zamanda Müslümanlara da bakınız Allah'a ve Resullerine inanan toplumlar nasıl, hangi açılardan saptılar, saptıkları konulara dikkat edin. Şeytan sizi de Aynı noktalardan saptırmasın, diyor. Allah herhangi bir şeye hüküm vermemişse, Allah'ın hüküm vermediği konularda Müslümanlar serbesttir. Allah'ın hükümleri haram, helal, farzdır. Günümüzün anlaşılır diliyle ifade edersek, Allah'ın hükümleri yasaklar, serbestler, açıkça serbest olduğu sayılanlar, yani helaller ve yapılması emredilenlerdir. Müslümanların hüküm belirtmeyen konularda serbest olmasıyla helal, yani yapılması, yenilmesi yasak olmayan, serbest olan hüküm arasında ince bir ayrım vardır. Yani Allah haram kılmadıysa bir şeyi, o serbesttir. Veya farz etmediyse bir şeyi, çünkü temel bir kural vardır biliyorsunuz. Allah'ın emrettiği, hüküm olarak belirttiği haramları işlememek, Şarttır, yani farzdır. Mesela domuz eti yemeyin, bu haramdır. Domuz eti yemek haramdır, peki yememek, yememek farzdır. Veya Allah'ın emrettiği, yapılmasını emrettiği bir şeyi yapmamak haramdır. Örneğin, oruç tutmak farzdır, peki tutmamak haramdır. Yani şunu diyemezsiniz, Allah oruç tutmayı farz kıldı, ister yaparım, ister yapmam. Öyle bir şey yok. Allah'ın farz kıldığı bir şeyi yapmamak haramdır. Çünkü orada Allah'ın emrini dinlemiyorsunuz. Yasak işliyorsunuz. Çünkü o emri yerine getirmek farzdır. Yerine getirmediğiniz zaman da bu farzı yerine getirmeyerek bir yasak işlemişsinizdir. Onun için Allah'ın haram kılmadığı, serbest ilan ettiği veya seslenmediği, haram farz olarak belirtmediği konuların hepsi Müslümanlar için serbesttir. Fakat Allah Aynı zamanda, bazı şeyleri helal olarak saymıştır. Allah'ın genel serbestisi içerisinde helal olarak sayılanlar arasında ince bir ayrım noktası vardır. Birincisi, Allah bazı şeyleri helaldir derken, bunun nedeni, o günkü toplumda, gerek putperestlerin, gerek Yahudilerin, gerek Hristiyanların ve gerekse bazen Müslümanların, Allah'tan bir delil olmadan, haram olduğuna ilişkin bir delil olmadan, kendi kendilerine bazı şeyleri haram kılmalardır. Onun için Allah, o toplumların, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, putperest toplumlarının, kendi kendilerine haram kıldıkları, bazı konuları, huzuha kavuşturmak için, açıklamak için, o konuda der ki, onlar sizin için helal kılınmıştır. Bunun nedeni, aslında Allah'ın haram kılmadıkları, Normalde helaldir, serbesttir ama Allah bir de helalları sayar. Saymasın nedeni, karşı tarafın, insanların kendi kendilerine Allah'tan bir delil olmadan, o konuda fikir yürüterek haram ilan etmeleridir, yasaklamalarıdır kendilerine. Allah da bu yasağı kaldırmak için helal hükmünü, serbest hükmünü getirir ve böylece helal hükümleri Kur'an'da mevcut haline gelir. Nüans farkı, ikincisi ise Allah'ın helal kıldığı herhangi bir hükümün tersine artık hüküm verilemez. Yani Allah haram kıldı, helal kıldı, farz kıldı. Bu hükümlerin tersine bir hüküm vermek mümkün değildir. Ama Allah'ın helal olarak saymadığı, haram olarak saymadığı, farz olarak saymadığı herhangi bir konuda Müslümanlar o günkü şartlar gereği, bakın o günkü şartlar gereği yapıp yapmama noktasında Hayatlarına alıp almama noktasında irade sahibidirler. Allah herhangi bir şeyde hüküm vermediyse ve kişi de o konuda karşı karşıya geldiyse ister yapar, ister yapmaz. Bakın ister yapar, ister yapmaz. Hayatında uygulamalı. Ama Allah haram dediyse o ister yapar, ister yapmaz değil. Allah farz dediyse o ister yapar, ister yapmaz değil. Allah helal dediyse o artık serbesttir. O konuda farklı fikir söyleyemez. Ama Allah'ın hüküm belirtmediği konularda farklı fikirler söyleyebilir, hayatına farklı algılarla onu sokabilir. Genel serbestlik kurallarında, yani ayetlerde haram, farz, helal hükmü verilmeyen konularda, Müslümanlar, toplum önderleri, devlet yöneticileri, gelişen şartlar, toplumsal maslahatlar gereği engelleme getirebilirler mesela. Ya da bir uygulamayı başlatabilirler, asıl olan Allah'ın açık seçik hükmettiği konuların tersine hüküm vermemektir. İşte bu açıdan Müslümanlar helal kılınan bir şeyi haram kılamaz, haram kılınan bir şeyi helal kılamaz, farz edilen yani emredilen bir şeyi serbest hale getiremez, helal olarak belirtilen serbestliği farz olarak hükmedemez. Ama belirtilmemiş konularda hüküm beyan edebilirler, fikir ortaya koyabilirler. Onların hüküm beyan etmesi dinin hükmü manasına değil. Yani mesela Allah'ın hükmetmediği herhangi bir konuda devlet yöneticileri, Müslümanlar kendi oralarında ya biz bu konuda şöyle yapalım bunu hayatımıza uygulayalım veya uygulamayalım diye karar aldık zaman bu kararları, bu iradeleri bu beyanları, bu hüküm iradetmeleri Allah'ın dininden sayılmaz. Onların geçici bir şekilde kendi hayatlarına karşılaştıkları sonra çözüm arama şeklinde değerlendirilir. Böyle bir hüküm veriş yürüyen hayatın gerekleri icat edilir. yürüyen hayatın gerekleri değiştikçe hükümler anlamını yitirir. Yani şartlar gereği ortaya çıkacak hükümler geçerlidir. Allah'ın hükümleri ise kıyamete kadar hükmünü sürdürür. Rasul Muhammed'in zamanında sonraki dönemlerde ayetlere ters düşmeyen toplumsal adetler, örfler, gelenekler toplumsal yasalar hep devam etmiştir. Yani ayetler geldikçe toplumda bir davranış değişikliği yapmıyorsa toplumun uyguladığı adetler, örfler devam etmiştir. İşte Arapların Arap örfleri, Farsların örfleri, Türklerin kendi örfleri, Berberlerin kendi örfleri, Hristiyanlardan Müslüman olduysa onların kendi örfleri ayetlerle reddedilmemişse, ayetlere ters değilse devam etmiştir. Bu konuda hiçbir engelleme getirilmemiştir. Ama zaman zaman Müslüman bilim adamları yaşadıkları örfleri Din olarak kabul etmişlerdir. Dinin gerekleri olarak kabul etmişlerdir. O yanlış bir usul olarak devam etmiştir. Toplumun öncesinden gelen toplumsal yasalar ile Allah'ın hükümleri toplumda birlikte yaşar. Şimdi toplumun öncesinden gelen toplumsal yasalar nedir? Örfler bir toplumsal yasadır. Gelenekler, adetler bir toplumsal yasadır. Allah'ın hükümleri ile birlikte yaşar. Hangi şartla? Allah'ın hükümlerine ters olmamak şartıyla. Müslüman olan bir toplum, Müslüman olan bir kişi, kendi yaşamından gelen, uyguladığı kuralları, uyduğu yasaları Allah değiştirmemizse devam eder. Bu konuda herhangi bir engelleme yoktur. İslam, ayetlerin hükümleriyle oluşurken, ayetlerin hükümlerine ters gelmeyen toplumsal yasalar, Müslümanların hayatında devam ederken, İslam'ın hükümlerinden sayılmaz. Yani bir Arap Müslüman oldu, Ayetlerin değiştirmediği konuları hayatında yaşıyor, hayatında uyguluyor. Uyguladıkları şeyler, İslam hükümünü sayılmaz. O, kendi örfünden gelen bir yaşam şeklidir. Devlet şeklinde bile olsa dikkatinizi çekelim. Yani Müslümanlar bir devlet kurdu, hangi toplum olarak kurdu? Diyelim Arap toplumu olarak kurdu. Dolayısıyla devlet uygulamalarında da Arapların adetini uyguluyor. Neden? Ayet değiştirmemiş. Değiştirmediğine göre, o konuda bir şey demediğine göre onu uyguluyor. Dolayısıyla. Ayetler Allah'ın hükümleri olarak İslam'ın temelini oluştururken, İslam dinini oluştururken kişilerin uyguladığı gerek bireysel, gerek toplumsal, gerek devlete yönelik hükümleri toplumların adet olarak uygulanır, birlikte yaşanır ve o adetler İslam'ın hükümlerinden sayılmaz. Diyelim ki daha sonra bir başkası, başka toplum devleti kurdu veya devlete yönetici geldi. Onlar da farklı bir toplumdu. Onlar kendi örflerini, kendi adetlerini uyguladılar o noktada. Onlar da İslam'ın hükümlerinden sayılmaz. Orada her toplum, her insan neyi kullanmıştır? Allah'ın ayetleriyle reddedilmeyen konuları hayatına devam ettirerek Allah'ın kendilerine tanıdığı hakkı kullanmışlardır. Müslümanların ayetlere ters düşmeyen toplumsal yasalarına uygulaması Allah'ın onlara verdiği temel özgürlükten gelmektedir. Bazı arkadaşlarımız bazı yazılar yazıyor, sloganik yazılar. Bunlar sloganik yazı olarak gelir. Bunlar gerçeklere aykırıdır. Mesela şu ayetin anlamını bugünkü Müslümanların kafasında şekliyle almak yanlıştır. Bu kitapta sizin için açık da kalan muallak hiçbir şey bırakılmamıştır. Şimdi bu ayetin anlamı hayatın her anına, her yaşam biçimine Allah mutlaka kurar koydu anlamında değildir. Allah'ın helalları, haramları bellidir. Bunun dışındaki yaşam insanlara bırakılmıştır. İşte bu ayeti bir gibi Allah her şeye hükmetmiştir babında alarak kişiler kendi yaşamlarındaki her şeyi dinleştirmişlerdir. Örflerini dinleştirmişlerdir, yaşam biçimlerini dinleştirmişlerdir. İşte Allah hükmetti demişlerdir. Dolayısıyla... Her şey kitapta yazıldı demişlerdir ve yaşamlarını almışlardır. Arap örfü din olmuştur, işte Türklerin örfü din olmuştur, Farsların örfü din olmuştur. Çünkü her şeyi dinleştirmişlerdir. Halbuki İslam'ın hükümleri bellidir. Allah'ın helal kılmadığını helal kılmak, Allah'ın haram kılmadığını haram kılmak, Allah'ın farz kılmadığını farz kılmak yanlıştır. Hayır birdir. O ayetlerin anlamları farklıdır. Onlara hep böyle kafamızdaki şablonlara göre değerlendiriyoruz. Geçmişteki kültüre göre değerlendiriyoruz. Geçmişteki kültürde zaten bu noktada saplığı için işte ehli kitap haline geliyor. Ehli kitap nasıl oluştu? Alimlerin düşüncelerini, toplumların adetlerini dinden sayarak ehli kitaplaştı. Atalara dinini dinleştirdi. Hep bu tür yorumlarla yaptı. Hep bu türüyor. Halbuki oradaki ayetlerin anlamları çok farklı. Yani şimdi onlara girmeyelim onlara iyi bir inceleme yapın. Eğer yapmazsanız iyi bir inceleme doğru anlamazsanız Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şimdi ileride göreceğiz. Bak, bilgi ve ileride göreceğiz. Konuyu saptırmayalım. İleride hükümler babında göreceğiz. Hükümler babında göreceğiz. Allah ayetlerinde bir şeyler hükmetmiştir ama uygulamada ne olmuştu? Uygulamada olmayan şeyler hem devlet yöneticileri tarafından, hem Resulullah tarafından, hem de alimler tarafından farklı değerlendirmelere sebep olmuştur. O farklı değerlendirmeler Niçin ortaya çıkmıştır diye sorarsak, demek ki muallakta kalan, boşlukta kalan bir şeyler vardır. O da hayatın gerçeklerindendir. Ayetlerin açıkça farz, haram, helal olarak belirtmediği bazı konularda Müslümanlara tavsiyeler de vardır. Bu tür ayetler, bu size Rabbiniz tarafından tavsiye edilmiştir. Rabbinizin uyarısına dikkat etmeniz sizin için iyi olur. Sizin için onlarda türlü güzellikler, iyilikler var onlara uymanız sizin için hayırlıdır şeklinde gelmektedir. Dikkat edilirse bu tür ayetler, şunlar size haram kılındı, bunlar size farz kılındı, şunlar da size helal kılındı mantığında gelmemiştir. Tavsiye, bir şeye yöneltme, yöneltirken kişiye özgürlük tanımadır. Kişinin yöneltilen şeyi yapması, kendi yararınadır. Ancak yapmazsa herhangi bir suçlama olmamaktadır. Mesela, bir Müslüman doğru söylüyorsa, Şimdi bir örnek veriyorum dikkat edin. Bir Müslüman doğru söylüyorsa, doğru davranıyorsa sözünü yumuşak, güzel söylemesi, alçak yönlü davranması tavsiye edilir. Ancak kişi karakteri gereği veya o günkü psikolojisi, o günkü morali gereği sözünü söyledi, doğru söyledi ama uslubunda güzel bir şey yoktu. Orada dikkat göstermedi. Davranışları da Müslümanca yaptı ama yumuşak değildi, sert, kesin, netti. Sözlerinde, davranışlarında estetik olarak bir güzellik, bir yumuşaklık yoktu. Düpedüz söyledi ve düpediz davrandı, dürüstçe davrandı. Böyle bir durumda kişi yumuşak söz söylemediği, davranmadığı için haram işlemiş olmaz. Niye? E çünkü zaten doğruyu yaptı. Ama Allah ne diyor? Sözlerinizi daha güzel bir ıslıkla söyleyin. Davranışlarınızı daha yumuşak, daha sevecen olarak ortaya koyun. Şimdi bu emir değil. Bu bir tavsiye. Dikkat edin. Buna uyarsanız sizin tavrınız, sizin ortaya koyduğunuz icraat tavsiye uymuş ve kendinizi kemalete erdirmiş, güzel bir noktaya götürmüş olursunuz. Peki uyamadınız. O gün işte biraz moraliniz bozuktu. O gün sinirliydiniz. O gün efendim işte kafanız meşguldü. Adam da geldi size sordu. Siz de tak cevap verdiniz. Veya bir şeyi anlatmanız gerekiyordu. Takır takır takır takır anlattınız ama her sözünüz doğru. Her sözünüz Kur'an'a uygun sadece yumuşak değil. Nasıl? Motomot, net. Sözleriniz. Davranışlarınız keskin ve net. Ama zaten keski ve net olmayı, doğru söylemeyi Allah emri diyor zaten. Dikkatinizi yalan söylemeyin diyor. Dürüst davranın diyor. Açık olun diyor. Şimdi dürüst davranmak, açık olmak, bir, motomot olmakla uygun. İki, bu motomotluğu kaldırıp, daha düzgün bir ıslukla, daha yumuşak bir ıslukla, sarıcı bir şekilde ortaya koymak arasında Açık olmamak, dürüst olmamak, rüyakar olmak yasaklanmışken örnekleyelim, yalan söylemek yasaklanmışken kişi yalan söylem, Dolayısıyla haram işlemiyor, harama düşmüyor ama bunu yaparken tavsiyeye uymamış, uyamamış veya uymamış. Hangi tavsiyeye? Dost doğru söylemiş ama güzel bir ıslutla söylememiş. Dost doğru davranmış ama yumuşak davranmamış. Şöyle söyleyeyim, Ömer'in davranışıyla Ebu Bekir'in davranışı aynı mı? Ömer'e tarihlerin hepsi, hangi sorusu olsun, sert ve net olarak kabul eder. Bakın, sert ve net olarak kabul eder. Bu ayetleri okuyordu aslında. Ama Ömer sert ve nettir. Öyle legalogo'ya ne pek gelmez. Açıkça söyler geçer. Uygulamasında da adildir. Öyle diye adalet çıkmıştır ki, sert ve net uygular. Öyle yok şöyle mi uygulayayım, yok böyle mi uygulayayım demez. Adil olarak bilinir. Neden? Sert ve net uyguladığı için, tavizsiz uyguladığı için. Ama bir başka sahabeden bahsederken ne derler? O çok derindi, çok yumuşaktı, çok nazenindi, çok şöydi bahsetmeye başlar. Şimdi burada işte tavsiye ile emirleri ayırdığımız zaman tavsiye yapılan eyleme güzellik katmak, hoşluk katmak, davranışları olgunlaştırmak. Emre baktığımız zaman emirler kesin ve nettir. İşte o kesin ve net emirlere kişi tavsiyelere uyarak Yeni bir ruh katar. O ruh, güzel bir davranış, güzel bir uslup, güzel bir yaklaşım Allah'ın tavsiyelerine uymak, Müslümanlığı etik olarak geliştirirken uymamak, İslam'dan sapma olarak değerlendirilmez. Ama haramlara, farzlara, helallere uymamak, İslam'dan sapma olarak değerlendirilir. İster emir kipiyle, ister tavsiye olsun Allah tarafından gönderilen tüm kurallar, Rasul Muhammed tarafından uygulanmıştır. Diyelim ki, herhangi bir sorun ortaya çıktı. Sorunla ilgili ayet gelip hüküm verilmedi, böyle bir şey olmadı. Yani bir sorun çıktı ortaya ve hüküm gelmedi. Bu tür olaylarda, Rasul Muhammed'in iştahat ettiği, yani kendi hükmünü uyguladığı belirtilir. İştahat nedir? İştahat, bir sorunu, bir olayı çözmek için, insanın aklıyla, muhakemesiyle, kültürüyle, yaşam biçimiyle mücadele vermesidir. Yani Allah orada bir hüküm vermediyse, hüküm vererek sorunu çözmediyse, ne yapıyor kişi? İçtihat ediyor. İçtihat ederken ne yapıyor? Karşılaştığı bu sorunu, kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi kültürüyle, kendi yaşam biçimiyle çözmek için mücadele veriyor, cehdet ediyor. Amaç, iyiyi, doğruyu bulmak için çaba sarf etmektir. Resul Muhammed'in de ayetlerin hüküm belirtmediği konularda, ya kendisi bizatihi hemen hükmederek ya da arkadaşlarıyla istişare ederek iştahat ettiği hem tarih olarak hem de ayetlerle sabittir. Resulün iştahatlarının ardından neler olmuştur diye baktığımız zaman, işte tarihen sabit olan Resulün iştahatları vardır. Bu iştahatların ardından neler olmuştur dediğimiz zaman, ya ayet gelip iştahata destek vermiş, Allah Resulünü desteklemiş, ya ayet gelip iştahatı reddetmiş, Allah Resulü'nün görüşünü, uygulamasını reddetmiş, yeni bir hüküm belirtmiş. Ya da Resul Muhammed'in iştahatı ile ilgili hiçbir hüküm gelmemiştir. Boşlukta kalmıştır. Hakkında ne red ayeti ne tasdik ayeti gelmiştir. İlk iki kısımda yani iştahatın reddedildiği veyahut da iştahatın tasdik edildiği kısımda Allah hükmünü göndererek konuyu ayetin hükmüyle bağlamış, ayetin hükmüne getirmiştir. Yani öncesinde Resul'ün iştahadı vardır, sonra ayet gelerek ne yapmıştır? Onu ayet konumuna çıkarmıştır. Ayetle tasdik ederek veya ayetle reddedip yeni bir hüküm getirerek. İlk iki kısımda Allah hükmünü göndererek konu ayetin hükmüne getirmiştir dedik. Ancak iştahatla ilgili hiçbir ayet göndermemişse Allah, konu ortada kalmıştır. Resul'ün iştahatı iştahat olarak kalmıştır. Bu iştahatlar insanın özgürlük alanına aittir. Nasıl Resulullah orada kendisi ayet gelmediği için o sorunu kendi iradesiyle çözdüyse diğer insanlar da kendi iradesiyle çözer. Ama o konuda aynı benzeri konuda Resulullah nasıl çözdü bunu diye sorarsa oradan bir bilgi alırsa da kendisi için çok faydalıdır, çok yararlıdır. Müslümanların tarihine baktığımız zaman Resulullah'ın yaptığı iştahatların birçoğu özellikle aynı olaya daha sonraki yöneticiler farklı iştahatlar yapmışlardır. İşte biraz önce bir gibi her şeye Allah hükmetti değil ya, şimdi de örnek veriyoruz bakın. böyle olmadı. Mesela, mesela. Tarihte buna dair örnekler çoktur ama en güzel örneklerden biri, Tevbe Surasının 60. ayetinin uygulanmasıdır. Bu ayet ne diyor? Bu ayet, sadakalar ancak şunlar içindir. Fakirler... Yoksullar, zekat toplayıcılar, diğer toplumlarda baskı altında olanlar, köleler, borçlular, yolda kalmışlar, Allah yolunda mücadele edenler, Allah tarafından hüküm ve hikmet sahibidir. Allah her şeyi bilendir. Bu ayeti uygulayan Rasul Muhammed, toplumdan sadakalar toplamış. Ayet geldikten sonra. Topladığı sadakaları belirtilen kişilere dağıtmıştır. Şimdi bu ayeti nasıl uyguladı? Hayata nasıl geçirdi? Dikkat edilirse sadakalar hangi oranlarda, nasıl, ne şekilde alınacak belirtilen sınıflara hangi oranlarda verilecek belli değil. Ayette bunlar yazmıyor. Allah diyor ki sadakalar şunlar içindir diyor. Fakirler, yoksullar, zekat toplayıcılar, diğer toplumlarda baskı altında olanlar, köleler, borçlar, Allah yolundakiler yolda kalmışlar. Ayet genel olarak geliyor ama uygulamayı kim yapıyor? Resulullah yapıyor. Resulullah bu ayeti uygularken toplumdan sadaka alacak. Bu alandan sadakaları fakirlere, yoksullara, zekat toplayıcılara ve diğer toplumlarda baskı altında olan kişilere verecek ki onları özgürlüğe kavuşturacak veya onlara sahip çıkacak. Ve kölelere, borçlulara, Allah yolunda mücadele edenlere verecek. Ve yolda kalmışlara verecek. Ne kadarı, nasıl, hangi şartlarda verecek? İşte o ne kadar toplanacağı, hangi şartlarda, hangi oranlarda dağıtacağı konusu kime bırakılıyor? Yöneticiye bırak. Bunun tespitini kim yapacak? Yönetici yapacak. İşte Allah Resulü de toplumdan bu sadakaları topluyor, topladığı sadakaları belirtilen kişilere dağıtıyor ve bunları da bir uygulamaya sokuyor. Uygularken bir yıl başka türlü, bir yıl başka türlü uygulayabiliyor. Örneğin, Resulullah devlet yönetirken vefat etti. Yerine başka yöneticiler geldi. Onlar ne yapıyor? Aynı ayeti uyguluyor. Aynı ayeti uygularken onlar da toplumdan sadaka topluyor, onlar da sınıflara dağıtıyor. Peki aynı Resulullah'ın yaptığı gibi mi yapıyor? Hayır. Tam tersine onlar da kendi zamanlarındaki şartlara göre, kendi toplumunun, o günkü toplumun ihtiyaçlarına göre topluyor ve toplumu analiz ederek bu dağıtımı planlıyor. Değilse motamot şu oranda toplanır, şu oranda dağıtılır diye böyle bir kuralıyor. Çünkü bu kuralı hayatın gerçekleri oluşturuyor. Siz mesela işte bugün bu ayeti genelde zekat ayeti olarak bilirler derler ki kırkta bir toplanacak. Böyle bir şey yok aslında tarihte sabit değil kırkta bir. Veya işte bu ayetin uygulamasında havaiciye asliye derler. Yani bir kişinin bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal miktarı, para miktarı. Bu miktar havaici aslıdır bundan zekat alınmaz. Hakiklerin görüşü derler. Havayiciye asliye olarak tespit edilen kurallar. Mesela işte efendim şu kadar altın, şu kadar gümüş, şu kadar arpa, şu kadar buğday, şu kadar deve, şu kadar at gibi o günkü değerlerden. Ama bir zaman geliyor örnekleyelim. Resulullah döneminde şu kadar altın, şu kadar gümüş, şu kadar şu derken bunların hepsi eşit değer. Birbirine eşit demirken gün geliyor değerler farklılaşıyor, toplumlarda farklılaşıyor. Örnekleyelim Medine'de 640 gram gümüş, efendim 90 gram altını alıp satarken Bağdat'ta başka şekilde oluyor veya İran'da başka şekilde oluyor. Öbür tarafta başka şekilde oluyor. O zaman valiler buna göre karar veriyor. Eşitlemeyi farklı bir şekilde yapıyor. Veya işte kırkta bir zekat topladı, sınıflara yetmedi. Hala da ortada ne var? Yoksul var, fakir var, yolda kalmış var, mücadele için o sırada şey var, köleleri kurtaracak, para lazım, para yok. Borçları var, borçlar müracaat etmişler, benim borcum var, ödeyemiyorum demiş. Devlet onlara para verip o borçları ödemesini sağlayacak, yetmemiş. Ne yapıyor? Zekatı artırıyor. Veya tersini yapıyor. Bakıyor topluyor, topladıktan sonra ne yapıyor? Para artmış, bu sefer geri veriyor. Tarihte bunlar geri verildiği de var, artı toplandığı da var, artı farklı şeyler de var. Örnekleyelim, diğer toplumlara, baskı altı olanlara, yine buna mühallefetil kulüp deniyor. Mesela Ömer zamanında, değil de Ebu Bekir zamanında. Ebu Bekir zamanında Ömer, Ebu Bekir'in kadısıdır. Resulullah döneminde, diğer toplumlarda baskı görenler, mühallefetil kulüptan para almıştır. Gelmişler, demişler ki bizim sıkıntımız var. temsilciler gelmiş, para almış, kendilerini rahatlatmışlar. Ebu Bekir'in döneminin iki yıllık dönem var. Birinci yılda tekrar gelmişler. Ama ikinci yılda geldikleri zaman Ömer vermemiş parayı. Onun tarihe geçen bir sözü vardır. Geçmişte biz zayıftık. Bakın çok enteresandır. Geçmişte biz zayıftık. Dolayısıyla sizin gibi ihtiyaç sahibi olanlara ve sizin gibi baskı altında olanlara biz gücümüzle gelip sizi kurtaramıyorduk. Bu nedenle sizin sorunlarınız azalsın diye size yardım ediyor. Maddi yardımlar da bulunuyor. Ama bugün elhamdülillah gücümüz vardır. Size bir baskı varsa söyleyin bize. Gelip size baskıyı kuran zalimlerin başına binelim ve sizi özgürlüğe kavuşturalım. Bundan sonra para yok. Bundan sonra yardım yok. Kurtulmak istiyorsanız sadece bize şunu söyleyeceksiniz. Biz kurtulmak istiyoruz. Başımızda zalimler var. O zaman askerlerimiz gelir. Zalimi alaşağı eder ve sizi kurtar. Ona göre karar ver. Bundan sonra para, pul, yardım yok. Diyor örnekle. Halbuki Resulullah döneminde böyle bir olay yok. Yardım ediliyor. Veya Osman zamanı geliyor. Bakın Osman'ın mesela bir fetvası var. Bu Hanefi Kası'nın temel görüşü haline gelmiş. Bu uygulamalar. Osman ekonomik açıdan, hesap kitap açısından farklı bir uygulama yapmış kendi döneminde. Mesela Resulullah döneminde herkes işte... Amiller, zekat toplayıcılar gidiyor, zekat toplayıcılar zekatları topluyor ve bunlar dağıtılıyor. Zekat toplayıcılara para verilecek. Yani onlar bedava gitmiyor, onlara da maaş veriliyor bugünkü değiller. Bir karşılık veriliyor. Adamın işiminden gücünden alıyorsunuz, gönderiyorsunuz, zekatları toplarttırıyorsunuz. Osman şöyle bir hesap yapıyor. Bölge bölge toplanacak zekatları aşağı yukarı bir hesap yapıyor. Önceki rakamlardan çıkarıyor, ne kadar toplanmış. Zekat toplayıcılarının maaşlarını hesap ediyor, masraflarını hesap ediyor ve bir kar zarar bilançosu yapıyor. Bugünkü deyimle. Yani A bölgesine zekat toplayıcı gitmiş, A bölgesinden diyelim ki 100 bin lira zekat toplanmış, verilen maaş 50 bin lira. Örnek giyelim. İyi, karlı. Bir yere gitmiş, 50 bin lira zekat toplanmış, 50 bin lira zekat toplayıcıya vermiş. Burada zarar var. Manasında yok. Burada sıfır eşitlenmiş. Toplanan zekatın bir anlamı yok. Toplayıcıya para olarak ödemişsin. Veya bir yere gitmiş 25 bin lira zekat toplanmış, zekat toplayıcı 50 bin lira kasadan para ödermiş. O zaman niye gitti oraya ki? Adamı boşuna oraya gönderip de 50 bin lira vermeyin. Nasıl orada 25 bin lira var. İşte bu tür hesapları Osmanlı yapmış, bir hesap çıkarmış ve demiş ki karar vermiş. Bundan böyle getirisi az olan zekat toplandığı zaman sadece zekat toplayıcının maaşını karşılayacak veyahut onu bile karşılayamayacak durumda olan bölgeler Oralara talimat göndermiş. Bundan sonra zekatları kendi aranızda toplayın dağınmış. Ben göndermeyeceğim demiş. İşte bu fetvasına uygun bir şekilde Hanefiler sonra demişler ki zekatı devletin toplamasına gerek yok. Bundan sonra Müslümanlar kendi aralarında zekatları verebilirler. Sağolun demişler. Halbuki Resulullah'ın sünnetine aykırı. Örnek diyelim. Halbuki Osman böyle densin diye de böyle bir fetva vermemiş. Tam tersine ekonomik düşünerek diğer taraflara yine zekat amilleri toplayıcıları gönderirken yeterli gelir olmayan yerlere de zekat gideri olmayanlara göndermemiş. Ama bizim fukahamız çok basit hemen algılamış ve hemen demiş ki tamam. Bundan sonra vatandaş gelsinmiş. İşte mesela bir basit bir örnek verdim. Çok acımınızdır çünkü. Tevbe suresinin 60. ayetinde sadakalar ile başlayan bu ayet Resulullah tarafından ve daha sonraki halifeler tarafından hatta daha sonraki devletler tarafından farklı farklı uygulamalarla hem Havayici Asya'nın tarifi ve onun şekillenmesi hem kırtta bir oranının değişiklikleri tarih içerisinde farklı uygulanarak dinleme gelmiştir. Bu ayeti uygulayan Resul Muhammed toplumdan sadakalar toplamış, diğerleri toplamış, diğerleri toplamış, diğerleri toplamış. Herkes kendine göre farklılıklar arz ederek uygulamışlardır. Çünkü kendi zamanlarının şartlarını uygulamışlar. Aynı konu Cizye'de de vardır dikkatimiz için. Onlardan Cizye al. Hangi oranda alacak? Cizyenin miktarı ne olacak? Şartlar değişirse ne olacak? Mesela Müslümanların tarihinde şöyle hasiller olmuştur örnekleyelim. Cizyeler toplanmıştır. Ama bir savaş çıkmıştır. Müslümanlar bu savaşta gayrimüslimleri koruyacak güce sahip olmadıklarına inanmışlar ve Cizyeleri geri vermişlerdir. Demişlerdir ki sizi korumak için, Cizye al. Siz askere gitmezsiniz, savaşmazsınız ve bize bunun karşılığında sizi korumamışsın, sizden cizye alıyoruz. Ama biz şimdi sizi koruyamıyoruz. Sizinle, bizimle beraber savaşmanızı sizden isteyemeyiz. Dolayısıyla alın şu verdiğiniz cizyeleri demişlerdir. Bunu niye göre söylüyor veya niye göre gerçekleştiriyor? Şimdi bu tarihte anlatıldığı zaman ha bak böyle bir hikmeti varmış deniyor. Ama ayete bakıldığı zaman bu hikmet görülüyor. Aslında şu ifadeleri demin bilgi ve arkadaşımızın yazdığı ifadeleri kullananlar ayetlerin tarihteki teşekküllerini bilmiyor. Hem Resulullah zamanındaki teşekküllerini bilmiyor hem halifeler devrindeki hem tarihteki zamanındaki teşekküllerini bilmiyor. Ütopik bir şekilde bir slogana yapışıyor ama bu hayatta nasıl gerçekleşmiş o konularda bilgi eksikliği var. Sünnet tanım olarak insanın veya toplumların yaşama geçirdiği kurallar olarak Klasik tariflerde adet, gelenek, örf, din anlamında kullanılmıştır sünnet kelimesi. Tarife klasik tariflere bakarsanız sünnet nedir? Adetler, örfler, gelenekler ve dindir. Resulün sünneti denildiğinde Resulün yaşamına aktardığı kurallar, Resulün yaşam biçimi olarak adlanır. Yani biz Resul Muhammed'in sünneti dediğimiz zaman Resul Muhammed'in yaşamına aktardığı kurallar ve onun yaşadığı hayat. Resulün yaşam biçiminde neler vardır? Bu sorunun yelpazesi çok geniştir. Resulün yaşam biçiminde ayetlerin hükümleri vardır. Ayetlerdeki tavsiyeler vardır. Resulün iştahatları vardır. Arap toplumundan gelip de ayetlerle red edilmeyen Arap örfleri vardır. Resul bunları da yaşamıştır. Arapların örfünü yaşayıp gelen bir Resulullah vardır. Ayetler reddetmedir aynı örf devam etmektedir. Gelenekler vardır. Aynı zamanda Özellikle Medine toplumu oluştuğu zaman Yahudiler, Hristiyan toplumlarla ilişkiler vardır. Bu ilişkilerden doğan yaşam biçimleri vardır. Birlikte yaşanıyor Medine'de. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar birlikte yaşıyor. Birlikte yaşayan toplumların örfleri, adetleri birbirine karışmaya başlar. Bunların hepsi birlikte yaşanıyor. Ayetlere ters düşmeyen örfler, gelenekler, adetler, ayetlerin hükümleri ve ayetlerle yapılan tavsiyeler. Hepsi Resulullah'ın hayatında bir yelpazı olarak bulunur. Ve bunların hepsi sünnetin klasik tarifine göre sünnet kapsamına gidiyor. İslam dinine ait hükümlerin kaynağı ayetlerdir dediğimizde sünnet ayetlerin yaşam biçimine aktarılmasından ibarettir. Bugün Müslümanların önünde iki durum var. Birinci durum, Kur'an'ın yaşam biçimi olarak Resul'ün hayata yansıtma biçimiyle yani Resul'ün sünnetine Uygun aktarma, yani Resul hayata bunları nasıl aktardıysa biz de aynı şekilde aktarırız demek birinci açılım. İkincisi ise, Kur'an'ı yaşam biçimi olarak, Resulün hayata yansıtma biçimiyle değil, kendi yaşam biçimleriyle kendi sünnetlerini oluşturmak. Yani bazıları diyor ki, artık Resulullah ölmüştür, biz ilgilendirmez. O nasıl ayetleri aldı, kendisini yaşam biçimine soktuysa, bizim de hakkımız var, bu hakkı kullanarak, biz de ayetleri kendi kafamıza göre, kendi anlayışımıza göre, kendi şartlarımıza göre ne yaparız? Yaşam biçimize sokarız. Böylece kendi sünnetimizi oluştururuz. Mantığı var. Evet, o günkü içtihatlara göre uygulanıyor Melih Hoca. Yani o günün şartlarına göre ıslaha dedi bu oranlar. İşte bu ayrım noktasında Müslümanlar temelde iki kısma ayrılmışlardır. Bugün Müslümanların geneli ayetlerin uygulanmasında Rasulün sünneti yani ayetleri yaşama geçiriş biçimi asıldır derken bazıları, azınlıktaki bir kısım, Müslümanların ayetleri hayata geçirmesinde Resul'e gerek yoktur. Biz kendi anlayışımızla ayetleri hayata geçiririz demektedirler. Bundan önceki bölümlerde ayetlerin Resul'ün uygulayış biçimine göre hayata geçirilmesinin asıl olduğunu, Risale sıfatının bunu gerektirdiğini ifade etmiştik. Bir iki bölüm bunlardan söz etmişti. Herkesin ayetleri kendi anlayışına, kendi yaşam biçimine göre hayata geçirmesinin kişilerin kendilerini Rasul yerine koyması olarak değerlendirileceğini belirtmiştik ki öyle yapıyorlar. Ayrıca Müslümanlar arasındaki birliğin oluşması için ayetlerin uygulayış biçiminde de birliğin oluşması gerekir. Mesela Allah ne diyor? Birlik olun. Nerede? Ayetlerde. Tamam. Ayetlere lafız olarak inandık ve birlik olduk. Peki ayetlerin uygulamasında Herkes kendi kafasına göre uygularsa ayetleri birlik olur mu? Soruyorum şimdi. Herkes kendi kafasına göre Ben mesela şimdi ayetten bir şey anladım onu uyguluyorum. Diğer arkadaş bir şey anladı onu uyguluyor. Öbür arkadaş başka bir şey anladı onu uyguluyor. Sözde biz hepimiz ayete uyuyuz. Ayete uymakta birlik sağladık. Ama uygulamaya geldik paramparça oldu. İşte bu sorun karşısında Müslümanlar ayetler üzerinde ittifak edip uygulamaya gelince herkesin kafasına göre ayetleri uygulaması birlik sağlamayacaktır. Olayı böyle algıladığımız takdirde Müslümanların kendi anlayışları çerçevesinde darmadan olacakları muhakkaktır. Bugün Müslümanlar arasındaki sorunların başında da bu durum gelmektedir. Bugün Resul'ün sünnetini esas aldıklarını söyleyenler de söylemeyenler de temelde ayetlerin hükümlerini kendilerine göre uygulamaktadırlar. Klasik din anlayışından gelen mezhepler, mezhepçiliğe, tarikatlar, tarikatçılığa, Cemaatler cemaatçiliğe, Kur'an okumalar Kur'ancılığa, meal okumalar mealcılığa dönüşünce, sözümü tekrar ediyorum, mezhepler mezhepçiliğe, tarikatlar tarikatçılığa, cemaatler cemaatçiliğe, Kur'an okumalar Kur'ancılığa, meal okumalar mealcılığa dönüşülünce, Resul Muhammed'in sünneti zaten ortadan kaldırılmıştır. Bitmiştir yani. Şimdi zannediyor musunuz ki, Günümüzdeki mezhepler, tarikatlar, cemaatler, sünneti esas aldıklarını söylerken gerçekten Resul Muhammed'in sünnetine uymaktadırlar. Bu tür oluşumlar temelde Kur'an'ı öğrenmeyi, ayetlerin hükmünü yaşamayı ötelerken sünnet olarak algıladıklarının da Resul Muhammed'le hiçbir ilgisi yoktur. Bugün tarikat ehirlerinin, mezhep ehirlerinin, cemaat ehirlerinin biz Resulullah'ın sünnetini uyguluyoruz diye çıktıkları yolda hiçbir şekilde sünnet uygulanmaz. Neyin sünneti uygulanmaz? Ayetlerin sünneti uygulanmaz. Ama bir sünnet uygulanır. Hangi sünnet uygulanır? Arap adetleri uygulanır. Arap örfü uygulanır. Neden? Çünkü ayetleri ötelemiştir. Ayetleri öteleyince Kur'an'ı rafa kaldırmış. Ayetleri ötelemiş. Dolayısıyla o ayetleri nasıl Resulullah hayata uyguladı diye ayetleri bilmediği için sormuyor. Sormayınca da ne yapıyor? Geleneksel olarak gelen sünnet diye bilinen şeyler uyguluyor. Ayetlerin dışında. Nedir onlar işte? Arab örfleri. Şimdi biz çocukken şöyle bir oyun oynardık. Belki sizler de benzeri oyunları oynamışsınızdır. Bugün oynadığımız oyunu anımsadıkça ben hayret ediyorum. Hayatın gerçeğinden bir parçayı çocukça hayatımıza alarak bilinçleniyormuşuz bu oyunda. Farkında olmadan. Oyun şöyleydi. Ne kadar arkadaş varsa sıraya gireriz. En sondaki kişi... En baştaki kişinin kulağına gelir bir şeyler söyler. Sözü duyan sonrakinin kulağına söyler. Böylece söz ilk sözü söyleyen en sondaki kişiye kadar gelir. Hiçbir zaman söz sona kadar doğru gelmez bu boyunda. Bu testi bugün de yapabilirsiniz denemek için. 10 veya 15 kişi bir araya gelin. Hem de yaşını başına almış kişiler olarak gelin. En sondaki kişi baştaki kişinin kulağına bir şey söylesin. Bazı cümleler söylesin. Kulağına söylenen kişi, sonraki kişinin kulağına duyduklarını söylesin, böylece kulaktan kulağa söyleme işi sona kadar gelsin. Sondaki ilk sözü söyleyen kişiye aynı sözler gelirse bu nakil başarılıdır. Yani gerçekten herkes birbirine duyduğunu çok güzel bir şekilde aktarmıştır ve nakil başarılı olmuştur. Ama söz değişmişse algılamada da rivayet etmede de beş kural, daha önce söylediğimiz beş kural, Gerçekleşmiştir. Neydi o beş kural? Bir haber doğru, yanlış, eksik, fazla yorum olarak algılanabilir ve rivayet ederken de bu ihtimallerle rivayet edilir. Yani sondaki kişi baştaki kişiye sözlerini söyler, baştaki kişi eksik algılamış olabilir, yanlış algılamış olabilir, doğru algılamış olabilir, dinlediklerini yorum olarak algılamış olabilir. Kendisinden sonrakine aktardığı zaman doğru aktarmış olabilir, yanlış aktarmış olabilir, eksik aktarmış olabilir, abartarak fazla aktarmış olabilir ve yorum olarak aktarmış olabilir. Bu sefer ikinci aynı şeyi yapar. ikinci üçüncü, üçüncü, dördüncü derken diyelim on beş kişi var. On beşinci kişi ilk kişidir. On beşinci kişiye gelirken ya yorumlar gelmiştir. Yorum üstüne yorum yorum yorum. Ya eksikler gelmiştir eksik, Ya abartılar gelmiştir. Ya yanlışlar gelmiştir ya doğrular gelmiştir. Doğru geldiyse başarı vardır. Ama beş ihtimalden biri mutlaka gerçekleşecektir. Fakat doğrunun gerçekleşmesi maalesef çok zordur. Klasik mezhepler, tarikatlar, cemaatler, Resul Muhammed'in sünnetine uyuyoruz derken son kişidirler. Bakın son kişidirler. Ama ilk sözü söyleyen kişi değillerdir. Mesela Buhari son kişidir kitabını alırken. Müslim son kişidir veya biz Buhari'yi okurken son kişiyiz, Müslim'i okurken son kişiyiz ama ilk sözü söyleyen kişi değiliz. İlk sözü söyleyen kişi Muhammed'dir veya ilk işi yapan kişi Muhammed'dir, onun ne söylediği, ne yaptığı, neyi takdirde bulunduğu konusu kulaktan kulağa gelirken sorun nedir? Aynı mı gelmiştir, değişerek mi gelmiştir? İşte mesele bunun tespitidir. Ancak görülmektedir ki mezhepçilik, tarikatçılık, cemaatçılık anlayışları bu tespiti asla yaptırtmaz. Size böyle bir soruyu da sordurtmaz. Böyle bir muhakemeyi de kurdurtmaz. Bakın mezhepçilik, tarikatçılık, cemaatçılık bu soruları sordurtmaz. Böyle bir mantığı da oluşturtmaz. Hemen kutsallık verir. Oradaki yazılanlar yüzde yüz doğrudur der. Bunu derken aslında ne yaparlar? Maksat Resul Muhammed'in sünnetine uyuyoruz bahanesiyle tarikat şeylerinin mezhep imamlarının, cemaat liderlerinin sünnetine uyarlar. Aslında o onların bahanesidir. Çünkü o gelen rivayetleri niye sordurtmazlar? Çünkü kendilerine göre yorumlamışlardır. Sorarsanız kendi yorumları yıkılacaktır. Kendi yorumları ile ne yaparlar? Kendi anlayışlarına, kendi sünnetlerini uygulatırlar. Bugün tarikat şeyhleri, mezhep imamları, cemaat liderleri, ilk asıllarını bilmem ama bugünkü konuma baktığımız zaman, Bunların sünneti uyguluyoruz diye iddia ettikleri şey aslında Resul Muhammed'le hiç alakası yoktur. Kendi sünnetlerini uygulandırırlar. Ama Resul Muhammed'in adını kullanarak yapanlar. Şunun için söylüyorum. Mesela ben içinizden herhangi birinden bir söz duymuşsam, bu sözü kendi anladığım şekliyle hayatıma almışsam, sizin sözünüzü uyguluyor değilimdir. Kendi anlayışımı uyguluyorumdur. Öyle değil mi? İşte hadislerin uygulanması da böyledir. Bir şeyh okur, anlar, anladığını müritlerine emreder. Hadisi mi uygular? Hayır, anladığını uygular. Mezhepçinin anlayışı da böyledir. Mezhepçi hadisi uygulamaz. Hadisten mezhep imamının anladığını uygular. Bir cemaat lideri de öyledir. Cemaat lideri hadisi uygulamaz. Hadisten anladığını uygular. Böylece kendi sünnetlerini uygularlar. Çünkü onların kendi anlayışları kendi sünnettir. Rasulü'nün sünnetiyle hiçbir alakası yoktur. Müslümanların klasik fıkı, İslam dinine ilişkin hükümlerin kaynağı kitap, sünnet, kıyas, icma der. Meslekler arasında kitap, sünnet, icma, kıyas tanımlarında farklılıklar vardır. Bunu fıkı usulü okuyanlar bilirler. Ancak benim dikkatimi çeken konu tanımlar arasındaki farklılıklar olsa da sayılan konular bugüne temelden yanlış aktarılmıştır. Yani o tanımlarla hiçbir alakası yoktur temelde. Kitap, sünnet, icma, kıyas konuları yaşamın gerçeklerinden çıkmıştır. Yaşamın gerçeklerinden olan dört konunun güne yanlış aktarılması ciddi sapmalar doğurmuştur. Yeni bir din üretmiştir. Halbuki yaşamın gerçekleri yeni bir din öğretmez. Allah ayetleriyle yaşamın gerçeğine hitap eder, o gerçek ayetlerle teşekkül etmiş, birleşmiştir. Değişmez. Kitaptan kasıt bilindiği gibi ayetlerin derlenip toplandığı Kur'an'dır. İslam dinine ilişkin bütün kurallar kitaptaki ayetlerin hükümlerine göre oluşturulur. Kitaptaki hükümler nedir? Yasaklar, yani haramlar, emirler, yani farzlar, kesin serbest olduğu belli olanlar, yani helallardır. Tavsiye edilenler ve hakkında ne emir kipiyle ne de tavsiye kipiyle hüküm verilmeyen konular, genel konular. Kur'an'daki hükümler, dinin temel ilkelerini, kurallarını, Temel alan niteliktedir. Uygulamalarına detayına girmez. Mesela geçmiş topluluklara oruç farz kılındı. Size de farz kılınmıştır hükmünde. Oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Orucun hayata geçirilmesiyle ilgili detaya yönelik bilgiler ayetlerde azdır. Oruç nasıl tutulacaktır? Orucu belirli bir zaman diliminde yememe, içmeme olarak algıladığımız gibi konuşmama, insanlarla iletişime sözel olarak kesme olarak da algılayabiliriz. Nitekim her iki konuya işaret eden ayetler var. Ne diyor mesela ayet? Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar yersiniz, içersiniz. Ondan sonra kesersiniz. Burada oruç yeme ile ile alakalıdır. Yani yemenin, içmenin kesilmesi oruçtur. Peki bir başka ayete bakıyoruz. Zekeriya onlara işaretiyle susma orucunu tuttuğunu söyledi. Bakın orada da bir oruç mantığı var. Diyor ki sus yürü. İşaretle konuşuyoruz, ağzını kapatıyor, oruçluyum diyor. Neye oruçlu? Konuşmamaya oruçlu. Birisi yememeye oruçlu, içmemeye oruçlu, diğeri konuşmamaya oruçlu. Şimdi ayetlerden hangisi hayata oruç olarak geçirilecek? Yememe, içmeme olarak mı hayata oruç olarak geçeceğiz? Susma, konuşmama olarak mı hayata oruç olarak geçeceğiz? Yoksa ayetlerde bakın bu ayetlerin anlamları bunda. Yoksa her ikisini birleştireceğiz. Hem yemeyeceğiz, hem içmeyeceğiz, hem konuşmayacağız. Orucu böyle tutacağız. Böyle mi olacak yani? Oruç tutma eyleminde, orucu bozanlar neler olacak? Hangi hallerdeki yanlışlıklar orucun bozulmasına neden olmayacak? Bütün bu ayrıntılar ayetlerde belirtilmemiştir. Bu tür konulara ilişkin örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan konunun anlaşılması. Ne anlıyorsunuz? Müslüman fakihler, fikir adamları, ayetlerin, İslam'ın teorisi olduğunu, pratiğin, yani uygulamasından sünnet olduğunu ifade etti Genel kabul gören bu anlayışın ayrıntısında itilaflar olsa da genel geçer kabul ediliyor. Peki sünnet neydi? Sünnet, yaşanılan örfler, gelenekler, adetler, din demiştik. Rasul Muhammed'in ayetleri hayata geçirmesi, iştahatları, ayetlerin hüküm belirtmediği konulardaki iştahatları, kişisel tavırları, aile reisi, eş oluşu, Baba oluşu, dede oluşu, toplumun önderi oluşu, devlet başkanı oluşu, hukuki olarak hakim sıfatıyla karar verişi, itiraflı konularda hakem oluşu, bütün bunlar Resul Muhammed'in yaşamının görüntüleridir, gerçekleridir. Kur'an'ı hayatına uygulayan insan olarak Resul Muhammed'in yaşamına yansıyan bu görüntüler, Kur'an'ın pratiğe yansıması metodu olarak algılanacaktır. Bu açılımda İslam hükümlerinin kaynağı Kur'an'dır denildiğinde Kur'an'ı Resul Muhammed hayata nasıl geçirdiyse aynı şekilde geçirmeliyiz anlayışı sünnete uymak olarak kabul edilecektir. Bakın ayetleri Kur'an'ı hayata nasıl geçirdiyse şurası muhakkak ki Kur'an'ı kendi aklımıza kendi anlayışımıza göre mi yaşayacağız yoksa Allah'ın Resulü Muhammed'e göre mi yaşayacağız? sorgusunun doğru cevabı elbette Rasul Muhammed'e göre olacaktır. Değilse herkesin ayetleri kendi aklına, kendi kafasına göre hayata geçirmesiyle ortaya nasıl bir kaosun çıkacağı günümüzün örnekleriyle kanıtlanmıştır. Kur'an'dan başka hiçbir kaynak kabul etmiyoruz diyenlerin neredeyse hiçbir ayet üzerinde anlaşamamaları kaosun şiddetini sergiliyor. Sünnet konusunda yanlış algı veya algılatılan yanlışlık. Sünnetin İslam'ın hükümlerinde kaynak oluşudur Halbuki İslam'a ilişkin hükümlerin tek kaynağı vardır. O da ayetlerdir. Sünnet kaynak değil, kaynağın hayata nasıl yansıtılır. Ne yazık ki ayetlerin hayata yansıması ile ilgili Resul Muhammed'den gelen bilgiler yeterince netlikte değildir. Bilindiği gibi Resul Muhammed'in hükümleri yaşamasına sünnet, sünnetle ilgili gelen haberlere hadis denilmektedir. Hadisler kulaktan kulağa gelirken değişmiş, değiştirme ihtimalleriyle gelmiştir. O nedenle ayetlerin uygulanmasında örnek alınacak sünnet bilgilerini çok dikkatli elden geçirmeleri gerekir. Duygusallığa, kutsallığa, önyargılara yer vermeden muhakeme ile, mantıkla, serin kanlılıkla bilgiler analiz edilmelidir. Önümüzdeki en büyük sorun duygusallık, kutsallık, önyargı ve aceleciliktir. Tarihte sünnet algısında İslam'a karşı İslammış gibi yeni bir anlayış söylemiştir. Bu anlayışın özeti şöyledir. Allah ayetleriyle İslam'ın hükümlerini belirtmiş, Allah'ın hükümlerine ek olarak Resul Muhammed sünnetiyle İslam dinine eklemeler yapmıştır. Bu anlayış çok tehlikelidir. Bu söylemde sanki şöyle denilmektedir. İslam dininin iki hükmedeni vardır. Birincisi Allah, ikincisi Resul Muhammed. Halbuki hiçbir Resul'ün hükümleriyle Allah'ın dinine ekleme yapma hakkı yoktur. Böyle bir şey düşünmek, iddia etmek, Resulleri ilahlık mertebesine çıkarmaktır. Allah, Alimran Müran Suresinin 80. ayetinde şöyle der. Rabbine size melekleri ve nebileri ilahlar edin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Elbette Allah kendisine tabi olmuş Müslümanlara, nebilerini ilah edinmelerini yasaklamıştır. Allah, Fusulet Suresinin 6. ayetinde Resulü'ne şöyledir. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahiy olunuyor. Artık ona yönelin. Ondan mağfiretleyin. Ortak koşanların vay haline. Allah, Al-Imran Suresinin 79. ayetinde konuyu kesinliğe bağlıyor. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve nüzzüvet vermesinden sonra insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun, demesi mümkün değildir. Bilakis okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca, Rabbe halis kullar olunuz der. Resul Muhammed ile birlikte yaşıyor olsaydık, Resul bize bana uyun diyecek, Allah da ayetiyle Resulüme uyun diyecek. Biz de Müslümanlar olarak ayetlerin emrini yerine getirip Resul Muhammed'e uyarak ayetleri hayatımıza geçirecektik. Şimdi şöyle can alıcı bir soru soralım. Bugün Rasul Muhammed aramızda yok diye, ayetleri kendi kafamıza göre hayatımıza aktarma hakkını elde ettik mi diyeceğiz? Böyle bir hakkımız var diye ortalığı yıkacak mıyız? Doğru yanlış ayetlerden anladıklarımızı hayatımıza aktararak, Müslüman olduğumuzu, Allah'a kul olduğumuzu iddia edecek miyiz? Yoksa tedbirli davranarak, yeterince araştırarak, tarihin derinliklerinden Rasul Muhammed'in ayetleri hayata aktarma biçimini bularak, Hayatımıza uygulayacak mıyız? Bu sorgular bize Müslüman olmanın ucuz bir şey olmadığını göstermektedir. Hayat imtihandır, hayat mücadeledir, imtihan ucuzdan kapatılamaz. Hayat mücadelesiz anlamsızdır. Sünnet, İslam'a ilişkin hükümlerin kaynağı değildir. Hükümlerin hayattan yansıma biçimidir. Bu olguyu doğru anlayarak ciddiyetle işe sarılmalı, Resulümüz Muhammed'i hem ayetlerden hem hayat hikayesinden öğrenerek kendimize örnek alınırız. Resulümüz Muhammed ilah değildir ki, iştahatları, özel hayatı, kimliği, kişiliği ile, Allah'ın emriyle ayetleri hayata geçirmesi, ayetlerden ayrı bir din olsun. İslam'ın hükümlerine eklenen hükümlerin kaynağı olsun. Andolsun ki Resul Muhammed'in hayat hikayesini, yani sünnetini, İslam'a ilişkin hükümlerin kaynağı görenler, Aynı kitap ehli gibi Rasulü ilahlık makamına çıkararak Allah'a ortak etmişlerdir. Halbuki Allah da Rasul Muhammed de. bu ortakluktan uzakmış. Böyle bir iddia kişilerin zanından ibarettir. Zan ise haktan değil, batıldandır. Kıyas, ayetlerde hükmü belirtilen bir şeyin sonradan oluşan başka şeylerle kıyaslanarak eski şeyle yeni şey oluştuğunda Eski şeyin hükmünü yeni şeye vermektir. Kıyasla hüküm vermek yoktur. Allah'ın herhangi bir şeye verdiği hükmün kapsamına sonradan oluşan şeyi katmaktır. Kıyas mantığı Rasul Muhammed dönemine ait değildir. Rasul Muhammed döneminde birebir olaylarla ilgili ya hükümler gelmiş ya da gelmemiştir. Ayetle hüküm verilmediyse Rasul Muhammed iştahatıyla hükmederek sorunu çözmüştür. Kıyas yoluyla var olan bir hükme Sonraki olayları dahil etmek sonraki döneme aittir. Bunun nedeni, Rasul Muhammed vefat etmiş, dolayısıyla ayetlerin inişi durmuştur. Bu nedenle sonradan ortaya çıkan birçok konu, hükmü olan olaylarla kıyaslanarak hükm'e dahil mi, değil mi tartışması yapılmıştır. Hükmü olan olaylarla kıyaslanarak hükm'e dahil mi, değil mi tartışması yapılmıştır. Tartışmalar yapılırken hükmü var olan olayların illet bağları, nedensellikleri tespit edilerek, sonraki olayın illet bağlarıyla, nedensellikleriyle benzeştirmeye çalışılmıştır. Mesela hamr, yani o dönemin işkisi haram kılınmıştır. O dönemin işkisinin haram kılınma nedenleri ayetlerde belirtilmiştir. İşkinin insan aklını beynine uyuşturması, böylece insanın iradesinin kaybolmasıdır. Dolayısıyla aklı beyni uyuşturan, İnsanın iradesinin kaybolmasına neden olan şeyler hamr gibi değerlendirilmiş, hamrın hükmü olan haram hükmüne dahil edilmiştir. Dikkat edilirse burada yeni bir hüküm yoktur. Bu nedenle kıyas yeni bir hüküm koymak değil, var olan hükmün kapsamını genişletmektir. Kıyas bu mantığıyla İslam'a ilişkin hükümlerin kaynağı değil, sonradan Müslüman hukuk adamlarının ürettiği güzel bir metot. İcma, Müslümanların yaşam kurallarında birleşmesidir. Klasik fıkıhta, icma şu konularda vardır sayımlarında, ayetlerin hükümleri sayılmaktadır. Halbuki ayetlerin olduğu yerde Müslümanların birleşmesi, birleşmemesi söz konusu olamaz. Zaten Müslüman olanlar, ayetlerin hükmünde birleşmek zorundadırlar. Müslümanların ayetlerin hükmünde birleşmelerinin icma sayılması, icmanın da İslam'a ilişkin hükümlerin kaynağı kabul edilmesi tutarsızlıktır. Hicma aslında ayetlerin hüküm vermediği konularda, Müslümanların yaşam içinde ittifak ederek birlik oluşturmalıdır. Peki, Müslümanlar ayetlerin hüküm belirtmediği hangi konularda birlik oluşturabilirler? Bu soruya karşılık konuyu genişletmek gerekir. Gelenekler, örfler, adetler, iştahatlar. Ayetlerin dışında, Müslümanların birlik oluşturabileceği alanlardır. Tarihte Müslümanların, Geleneklerde, örflerde, adetlerde, işlatlardır birleştiğine dair herhangi bir kesinlik yok. Zaten icma vardır diyenler de bu tür konularda icmanın olduğunu iddia etmezler. Bunlar ayetlerin hükümlerini uygulamada icmanın varlığından söz ederler. Halbuki ayetlerin uygulanmasında da icma olmamıştır. Rasul Muhammed'in vefatından sonra Müslüman toplumda huzursuzluklar, ayrışmalar başlamış. Hemen her konuda. Müslümanlar birbirine karşı olmuşlardır. Klasik fıkıhta şu konularda icma vardır demek günümüzde bazı insanların görüşlerini söyledikten sonra bu konuda kamuoyu aynı düşünüyor demesine benzer. Kamuoyu kimdir? Kaç kişiden oluşur? Kamuoyunun aynı şekilde düşündüğünü kim tespit etmiştir? Belli değildir. Bir kamuoyu tekerlemesiyle insanlar kendi görüşlerine güç kazandırmaya çalışmaktadırlar. Neyse hiç kimse Tartışılan konuda tek tek millete gidip siz ne düşünüyorsunuz diye sormamıştır. Üstelik tartışmada bile kamuoyunda birlik olduğunu iddia eden kişinin karşısında farklı görüş söyleyen vardır. Aslında görüşü hakkında kamuoyunda ittifak olduğunu iddia eden kişi karşısındakini kamuoyu benim gibi düşünüyor diye susturmaya çalışmaktadır. Sanki bir bakıma kişi şunu söyler kamuoyu ifadesiyle. Biz körler sağırlar bir araya geldik aynı şekilde. Sanki kamuoyu körler sağırlar toplumudur. Hiç kimse farklı şeyi görmemiştir. Hiç kimse farklı şeyi, Hiç kimse farklı şeyi düşünmemiştir. Hiç kimse farklı şeyi düşünmemiştir. Hiç kimse farklı şeyi duymamıştır. Böyle bir şey yoktur. Bir toplumda farklı gözlemler, farklı düşünceler, farklı duyumlar vardır. Dolayısıyla burada bir kamuoyu oluşturması demek şartlanmış bir şekilde körler sağırlar bir araya gelmek demektir. Geçmişte icma, Aynı mantıkla uygulamıştır. Kimler, nerede, hangi zamanda, nasıl icma etmişlerdir konusu muammadır. Birileri kendi iştahatlarına icma var diye pazarlamaktadır. Hayatın gerçeğinde ise Müslümanlar hiçbir konuda icma yani ittifak yapmamışlardır. Klasik fıkıhtaki icma hikayesi mezheplerin baskın çıkma hikayesinden ibarettir. Mezhepler icma metoduyla karşısındakileri susturmaya çalışırlar. Siz bir mezhebin görüşüne karşı bir şey söylerseniz onlar size sen kim oluyorsun bu konuda icma var diyerek susturmaya çalışırlar. Müslümanlar arasındaki istişare bile Allah'ın ayetiyle biliyorsunuz ne diyor Allah Müminler aralarındaki ilişkileri istişare ile halleder çözer. Diyelim ki Müslümanlar bir araya geldi istişare ettiler. İstişare sonucunda karar verdiler. Verdikleri karar doğrultusunda toplandılar. Bu icma mı demek? Halbuki orada kişiler kendi düşüncelerinden, kendi fikirlerinden birlikte karar alınan fikre doğru fedakarlık yapmışlardır. Ama kendi düşüncesi halen vardır. Kendi fikri halen vardır. Kendi hükmü halen vardır. Ama ümmetin birliği ve beraberliği için kendi görüşünden vazgeçmiştir. Diyelim ki kendi görüşünün dışında bir fikir beyanı veya da bir karar. Bu icma değildir. Müminlerin bir araya gelerek kendi reylerini, kendi iştahatlarını ortaya koyması, görüşlerini ortaya koyması sonucunda değişik usullerle, ister oylanarak, ister işte bir şekilde bir karara varılarak karar verilsin ve bu karar uygulanacak densin. Bu iş madredir. Çünkü o karar verilirken farklı fikirler vardır, kararın verilmesi farklı fikirleri ortadan kaldırmış değildir. Farklı fikirler hala duruyordur. Farklı fikirleri olan sadece fedakarlık yapmıştır. Demiştik ki, icma ancak geleneklerde, adetlerde, örflerde, da olabilir. Müslümanların ayetlerde birlik olma icma sayılmaz. Eğer insanların ayetlerde birlik olmaları icma sayılırsa o zaman ayetler varken icmayı kaynak kabul etmek zaten mantıksızdır. Halbuki icma iddiasında olanlar, kitap, sünnet, icma diyerek icmayı İslam'a ilişkin hükümlerin kaynağı saymaktadırlar. Müslümanlar ayetlerin hükümlerinde birleşirse bu birleşmenin Ayrıca icma sayılması saçmalık olur. Diyelim ki herhangi bir dönemde, herhangi bir mekanda Müslümanlar bir konuda birleşerek icmayı gerçekleştirdi. Hani olmaz ya, diyelim ki oldu. Onların geçmişte sağladıkları birlikteliğin günümüz insanları bağlaması, günümüz insanların yaşam haklarını elinden alması düşünülemez. Nihayetinde onlar adetlerinde, geleneklerinde, örflerinde, iştahatlarında birleşmişlerdir. İnsanları geçmişin iştahatlarına kul etmek, iştahat edenleri İlahlık yerine koymaktır. İnsanları geçmişin geleneklerine, örflerine, adetlerine kul etmek, atalar dinini hortlatmaktır. Allah atalar dinine karşı Müslümanları uyarmakta, insanların iştahatlarının Müslümanlar üzerinde bağlayıcılık unsuru olmadığını tevhid ilgesiyle bildirmektedir. Hiçbir devirde kişilerin aklı, muhakemesi, iradesi, diğer insanların aklı, muhakemesi, iradesi üzerinde belirleyici olamaz. Olabileceğini iddia etmek, Allah'a ortak koşmaktır. Sonuçta, icmayı İslam'a ilişkin hükümlerin kaynağı olarak kabul etmek, gelenekleri, örfleri, adetleri, iştahatları İslam'dan kabul etmektir. Halbuki gelenekler, örfler, adetler, iştahatlar insanidir. İnsani olan hiçbir şey ilahi dinin, yani İslam'ın kaynağı olamaz. İnsani olan birliktelikler, İslam'ın kaynağı olamaz. Hukuku oluşturan ayetlerin mantığı başlığında açtığımız konuda, İslam'ın bir topik, yani hayalci bir din olmadığını duğradı. Bir topya, hayata indirgenemeyen ilkeler, kurallar, hayaller demektir. Rasul Muhammed ve arkadaşları her ayeti hayatlarında uygulayarak İslam'a ilişkin hükümlerin bir topya olmadığını duğradılar. Günümüzde bazı Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar. Ayetlere göre bireyin, toplumun, toplumsal yasaların oluşmasını isteyen Müslümanlara hayacı olmakla suçlanır. Onların bu suçlamalarına karşılık Müslümanlar tarihin içinden hayali olmayan İslam düşüncesini, yaşamını çıkarmaları gerekir. İslami hayacılıktan öte anlamak, yaşamda yaşanılır kılmak, Resul Muhammed'in arkadaşlarının sünnetini kavramaktan geçer. O şöyle dedi, bu böyle dedi, şurada karışıklık var, burada yalan var dedikodularını bir kenara bırakarak ciddi bir şekilde aklımızı, muhakememizi, irademizi, yaşamımızı taşın altına koyup yaşanacak İslam'ı algılamalı, hayata aktarmalıyız. Bu konuda bize örneklik edecek olan Rasul Muhammed'in yaşamıdır. Kur'an'la birlikte Rasul Muhammed'in arkadaşlarının yaşamını onları kutsallaştırmadan insani kişiliklerini unutmadan öğrenmek, sadece Kur'an okuyarak pratiğe ayetleri aktaran Rasul Muhammed'i arkadaşlarını görmezden gelmek, bu konuda bize örneklik edecek olan Rasul Muhammed yaşamıdır. Kur'an'la birlikte Rasul Muhammed'in arkadaşlarının yaşamını onları kutsallaştırmadan, insani ilişkilerini unutmadan öğrenmektir. Sadece Kur'an okuyarak pratiğe ayetleri aktaran Resul Muhammed'i arkadaşlarına görmezden gelmek, sadece hadis kitapları okuyarak Kur'an'ı görmezden gelmek hiçbir zaman bizi gerçeğe götürmeyecektir. Aklımızı başımıza toplayarak, anımıza, geleceğimize İslam'ı doğru dürüst yansıtabilmek için zaman kaybetmemeliyiz. Allah'ın ayetleri Müslümanların yaşamını kuşatır. Müslümanlara hükümleriyle sınırlar çizer. Hükümlerinin dışındaki alanlarda özgür bırakır. Yalan, yanlış, doğru, eğri, eksik, fazla veya yorum olarak gelen hadis bilgileri İslam'ın ana kaynağı olamaz. İkma ayetlerin dışında Müslümanların birleşebileceği konulardır ama tarihte gerçekleşmemiştir. İştahatlar ise insanların ayetlerin hüküm vermediği konulardaki kişilerin hüküm arayışıdır. Hiçbir iştahat dinin hükmü sayılamaz. Kim iştahatları dinin hükmü sayarsa nefsini veya iştahat edenleri ilahlaştır. Allah ayetlerinde Müslümanların iştahat ederek açılım yapacağı konuları Müslümanlara özgürlük alanı olarak belirlemiştir. Değilse açıkça hükmünü belirterek iştahat imkanını ortadan kaldırır. Allah'ın Müslümanlara özgürlük alanı olarak bıraktığı alanları hiç kimse iştahatlarla kısıtlayamaz. Kısıtlayabileceğine inanan tağut hükmüne girer. Allah'ın dininin önüne çıkan en büyük engel iştahat icma kıyastır. İştahat, icma, kıyas ya doğru bir şekilde uygulanarak Allah'ın dininin adaleti ortaya çıkarılır ya da yalan yanlış uygulanarak Allah'ın dinine eklentiler yapılarak yaşanan din, insani din haline getirilir. Musa'nın getirdiği İslam, hahamlar ve alimler eliyle insani dinle değiştirilerek Yahudilik veya Musevilik olmuştur. İsa'nın getirdiği İslam, rahip ve ruhbanlar eliyle insani dinle değiştirilerek Hristiyanlık olmuştur. Muhammed'in getirdiği İslam, alimlerin müştehitlerin, fetvacıların şeyhlerin eliyle insani dinle değiştirilerek ya sünni, ya Şia, ya selefi ya da muhtezile olmuştur. İştahat, icma, kıyas, su, hava, toprak gibidir. Ya insanı yaşatır, ya da öldürür. Allah akıl edin, muhakeme edin, iradenizle hükmedin. Birlik olun, Birleşin derken, iştahat da icmaya, kıyasa, yol göstermiştir. Ama doğru kullanmak şartıyla. Çünkü iştahat, insanın aklını, muhakemesini, özgür iradesini kullanarak, Allah'ın ayetlerinin gösterdiği yolda özgürlüğünü yaşamasıdır. Çünkü icma, Allah yolunda yürüyen Müslümanların aralarındaki itirafları bırakarak, birlik ve beraberlik içinde olması mümin kardeşliğini derin şekilde yaşamamadır. Çünkü kıyas, yaşayan hayatın içinde gelişen olaylarda ortaya çıkan sorunları çözme yeteneğidir. Böylece Allah'ın hükümleri anımızdan kıyamete kadar canlı bir şekilde insanların yaşamında varlığını sürdürecektir. Değilse, Müslümanlık kelimelere hapsedilmiş bir din olarak karşımıza çıkar. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeyi, ismini değiştirerek yaşamak ihtimali aklını şeytana teslim eden insanlar için her zaman mümkündür. İşte burada kıyas, şeytanın tuzaklarını bozmak, İslam'ın özlerinden koparılıp, şekilsel ve isim değişiklikleriyle İslam'ın saptırlamayacağını bize gösterir. Resul'ün yaptıklarının merkezinde yakınlık ya da risalet vardır. Bu nedenle Resul'den geldiği iddia edilen her bilginin önce gelişi üzerinde kesin bilgiye ulaşıldığında anlam itibariyle Merkezinde ne var sorusuna cevap verir. Merkezinde Risaletin olması demek, gelen haberin ayeti açıklama, ayeti uygulama anlamında olmasıdır. Bu özü kavrayabilen, Müslümanlara ne mutlu, kelimelerin ruhunu kaybederek yapılan düşünce biçimleri insanın yaşarken ölüler haline gelmesidir. İşte insanı, toplumları öldürmek isteyen şeytanın askerleri bir dönem artık iştahada gerek yoktur diyerek iştahatın kapısını kapatıvermişlerdir. Üstelik Allah'ın her mümine kapasitesine göre tanıdığı iştahat etme hakkını kendilerinin bile geçemeyeceği şartlar ileri sürerek iştahat edecekler böyle olmalıdır demişlerdir. İştahat hakkının önüne derin, ulaşılmaz geçilmez set çekmişlerdir. İştahat edebilecekler kimlerdir? Sorusuna karşılık koydukları kuralları okuyanlar, Rasul Muhammed'in bile bu özelliklere sahip olmadığını göreceklerdir. Böyle densiz, akılsız, tamamiyle şeytanın esiri olarak ortaya konulan sapmalarla Müslümanlar, geçmişe köle kılınmış, böylece çağlara hakimiyetleri engellenmiştir. Halbuki, İslam'ın temel ilkesi her açıdan insanların köleleştirdiği insanları Allah'ın hidayetine özgürleştirmesidir. Özgürleşen Müslümanların geçmişe köle olması değil, çağlarına hakim olsun. Allah hepimize bu özü hidayet etsin inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.